Öncü şahsiyetler. Seslendiren Timur Çayır. Tıp ilmi. Değerli dostlar. Orta Çağ İslam dünyasında tıp alanındaki çalışmalar ilk zamanlarda geleneksel olarak edinilmiş bilgilerin derlenmesinden oluşuyordu. Doğal olarak tıbbi uygulamalarda geleneksel tıp bilgilerine dayanıyordu. İslam bilimini temelden etkileyen çeviri hareketi sonrası, özellikle Hint ve Yunan tıbbıyla ilgili kaynaklara ulaşmayı başaran Müslüman bilginler için, tıp araştırmaları yeni bir evreye ulaşıyor, sistemli bir araştırma dönemi başlıyordu. Bu araştırmalar çok kısa sürede meyvesini vermiş, ölçülmesi mümkün olmayan büyük bir bilgi birikimine dönüşmüştü. Öyle ki, elde edilen bilgiler kaynaklarda yer alan bilgilerin kat kat ötesine geçmişti. İslam bilginleri araştırmalar yaparken, devlet yöneticileri, rasathane, hastane, bilgelik evleri gibi çeşitli bilim ve eğitim kurumları inşa ederek onlara destek veriyordu. İslam dünyasında kurulan ilk hastaneden çok değil, Sadece 100 yıl kadar sonra çok daha kapsamlı eğitim ve tedavi kurumu olarak çalışabilecek yeni hastaneler kurulmuştu. Tedavinin ücretsiz yapıldığı bu hastanelerde hastaneye kabul edilen hastalara özel giysiler giydiriliyor ve kişisel eşyaları emanete alınıyor, böylece hastanede sağlıklı bir ortam oluşturulması amaçlanıyordu. Hastalar hastalıklarına göre sınıflandırılıyor, farklı bölümlerde tedavi ediliyordu. Hatta beslenme düzenleri dahi buna göre planlanıyordu. İnsanlık tarihi incelendiğinde, bütün birimleriyle, personeliyle planlanmış tedavi amacını güden ilk hastane, gerçek anlamıyla İslam dünyasında kurulmuştur. Daha sonra kurulan hastanelerde de bu temel yapı benimsenmiş ve daha da geliştirilmiştir. Mesela Bağdat'ta kurulan 7. Hastane adıyla bilinen hastanede, İhtisas alanları belirlenmiş ve bugünkü uygulanan şekliyle poliklinik uygulaması yapılmıştır. Bu hastaneler sadece tedavi amacıyla değil, aynı zamanda eğitim kurumu olarak da işlev görmüştür. İslam dünyasındaki bu hastanelerde hastalar hastalıklara göre farklı koğuşlara konulmuştu. Akıl hastalığı asla dini bir cezalandırma olarak değerlendirilmemiş, hastalık olarak kabul edilmişti. Hemen her hastalık için bir sterilizasyon önlemi alınmıştı. Tedaviler ücretsizdi. Hizmet veren sağlık kurumunun masrafları vakıf geliriyle karşılanıyor, böylece devamlılığı sağlanıyordu. Uygulanan tedavilerin hepsi bilimseldi. Batı'da bu niteliklere sahip hastanelerin kurulması asırlar sonra gerçekleşmişti. Mesela akıl hastalığının, yaratıcı tarafından verilen bir ceza olmadığı düşüncesi, Batı'da ancak 18. yüzyıldan itibaren konuşulmaya başlanmıştı. Sterilizasyonsa 20. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmıştı. Hz. Peygamberimizin en önemli öğütleri arasında olan bedenin korunması, hastalanmamak için önlem alınması, İslam dünyası tıp anlayışının temel hareket noktası olmuştu. Bu nedenle Müslüman hekimler için ilk konu, koruyucu hekimlik uygulamasıydı. Hastalanmamak için ilk gereklilik temizlikti. Bu zaten dinimizin de gereğiydi. Bunun yanında dişlerin fırçalanması, aşırı yemek yemekten kaçınılması, gerektiği zaman terhiz yapılması sürekli tavsiye ediliyordu. İslam anlayışına göre hekimler bedenin doğal durumunun sağlık olduğuna inanıyordu. Onlara göre hastalık bu doğal dengenin bozulması anlamına geliyordu. Hekimin görevi ve tedaviinin amacı ise vücudun dengesini sağlamaktı. Bu anlayışın fersah fersah uzağında olan batı dünyası karanlıktayken, İslam dünyası büyük hekimler yetiştiriyor, bu hekimlerin isimleri dünya tıp tarihine altın harflerle yazılıyordu. Mesela günümüzde Paris Üniversitesi'ne gidenler, tıp fakültesi içindeki büyük konferans salonunun duvarında iki önemli tıp adamının portreleriyle karşılaşırlar. Bu iki portre i̇bn Sina ve Er-Razi'ye aittir. Kuşkusuz bu efsane tarihin yazılmasında İslam'ın araştırmaya ve öğrenmeye teşvik eden ana öğretisinin etkisi çok büyüktür. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır